Raskan maqin ayda tuzumun Bismillahirrahmanirrahim Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bil cümle peygamberan izah edelim. Efendilerimizin Ezvacı Tahirat'ın, Ehli Beyti Mustafa'nın, Evladı Resul'ün, eshabı Resul'ün, Etba'ı Resul'ün Din, millet, memleket, vatan, ilim yoluna hizmet etmiş ve tarihe mal olmuş. Bütün büyüklerimizin, geçmişlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, atalarımızın. <gülüyor> Bilcümle piran aizamın, dervişan-ı kiramın, ha-ısseten Mevlana Celaleddin Rumi, pederi, alileri, sultan-ül ulema, beha uddin Burhaneddin Muhakkik-i Tivnizi, Şems-i Tebrizi, salahaddin Zerkut, Çelebi, Sultan Veled Ulu Arif Çelebi ve Vilcimle Çelebiyanın, Hamışanın, Dervişanın, Mesnevi Şarihlerinden Ankaralı Hazretlerinin, Bosna'yı Hazretlerinin, Borsevi Hazretlerinin, Abidin Paşa'nın, Kemal Rufayi Bey'in, Ahmet Avni Konuk Bey'in, Şefik Can Hocamız'ın, Mithat Bahari Bey'in, Selman Dede'nin, Tahir-i Mevlevi Hazretleri'nin ve bu yola emek vermiş diğer büyüklerimizin, geçmişlerimizin, diğer hocalarımızdan, üstadlarımızdan, üzerimizde hakkı bulunan Ümmet-i Muhammed'den, bize bir harf öğretmiş de gitmiş olan öğretmenlerimizden, Ana baba akraba etâlükatımızdan sevdiklerimizden ahirete gidenlerin kafesinin ruhları için Allah rızası için el Fatiha. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. <gülüyor> Tabi ayda bir olduğu için bu dersler biraz geçmişi hatırlatmak, bağlantıyı kurmak gerekiyor. Unutuluyor çünkü böyle. Bir papağan hikayesi vardı. Bir işte güzel konuşan, şakalaşan, gelene gidene hoş geldin diyen, işte öğretildiği kadar okuşlar bir şeyler söyler. Birkaç kelime öğreniyorlar ve konuşuyorlar. O papağan bir gün dükkan sahibinin olmadı ve bir de şey, etriyatçı dükkanı diyor. Yani bu işte esas kolonya falan satan şimdiki parfümeri falan gibi Bir kedi giriyor dükkana, kedi tabii kuşu görünce papağanı ona saldırıyor. Papağanda kediden kaçmak için raflara falan dolaşıyor. O şişeler dökülüyor, kırılıyor, her taraf gül yağı oluyor. Bakıyor ki efendisi gelmiş, kedi tabii çekmiş gitmiş. Sen diyor bu şişeleri kırdın, iyice tüyünü tüsünü yoluyor, kafasına vuruyor. Akıllan biraz diye kuşun. Kuş da bu sefer konuşmuyor. Kapıda beklemeyin, orada ayakta duruyorsunuz. Gelin burada bak, içeride yerler var. Müsaade edin, gelin bak. Bak ondan, o teyze bak, oraya otur. Birbirinize yardım edin. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَفْسَحُوا يَفْسَحِ Diyor, ayet var. Biraz sıkışın diyor, size yukarıdan gelenlere yol verin ki, şey olsun diyor, Bak. Gel buraya bak, burada yer var. Ön sıralarda, orta sıralarda epeyce daha. Bu kadar adam var Girenler arkadan görmüyorlar tabi boş şeyleri. Evet. <gülüyor> Eskiden yazlık sinemalar olurdu öyle. ha. Biraz bakın, gelin gelin gelin. Bak orada durmayın. Şey. Kuş konuşmuyor, susuyor bu sefer. Adam pişman oluyor. Dua ediyor, adak adıyor. Bu kuş tekrar yeniden konuşsun, dillensin diye. Böyle günlerce konuşmuyor. Bir gün dükkanın önünden... Bir cevlaki diyor. Cevlaki kalender şeyler de kalenderilerin bir koludur. Kalenderi bir tarikattır. Kalender meşrep falan diyoruz işte biz şimdi. Giyme kuşama hiçbir şeye ehemmiyet vermezler. Hatta güzel görünmeyi, derli toplu olmayı da sevmezler onlar. Saçlarını sıfıra vurdururlar. Hatta kaşlarını da, mıyıklarını da, sakallarını da keserler böyle bir şey anlayış eskiden şimdi de öyleler var ya şimdi de saç modası var <gülüyor> koca koca adamlar profesör bakım arkadan saç bırakmış ya bak hoca, ayıp artık bu yaştan sonra şöyle şeylerle söylüyor olmaz yani her şeyin kendine göre yaşı var o bakımdan <gülüyor> neyse saçta sakalla uğraşmıyoruz sahiplerine <gülüyor> Bir cevlaki görüyor. Cevlaki dedikleri işte o kalender meşreplerden, kalenderilerin bir kolu. Kuş bu sefer diyor ki ey cevlaki, sen de mi kolay şey, esan şişelerini döktün diyor, etriya şişelerini döktün. Seni de mi efendim diyor böyle keletti falan diye konuşmaya başlıyor. Şimdi Hazreti Mevlana bu hikayeyi anlatıyor. Arkasından tabii söyleyecekleri var. Sen diyor kuş aklıyla bakarsan, kuş gözüyle görürsen yani her şeyi kendin gibi zannedersin diyor. Peygamberleri de sıradan insan zannedersin diyor. Halbuki Allah onları manevi mucizelerle donatmış, <gülüyor> Cebrail'i göndermiş, vahiy ilham etmiş, hiç kimsenin bilmediği, bilemeyeceği ilahi bilgileri onlara aktarmış ve görevlendirmiş. Onlara da buyurmuş ki, ben size ne bildirdiysem bunları tebliğ edin. Kullarıma bunları bildirin. İşte Hazreti Mevlana diyor ki bütün taşlar çakıl taşı değildir. O çaylardan, derelerden toplanan çakıl taşlarını kaldırıma döşerler. onlardan kaldırım yapılır. Ama o taşların içinde öyle zümrüt gibi, işte pırlanta gibi vesaire birilen akik gibi kıymetli taşlar vardır. İşte o diyor peygamberler, çakıl taşı değildir. Senin benim gibi insanlardan, sıradan insan değildir. Onu anlatmak için, Hazreti Mevla'na böyle bir şey, bir hikaye aktarıyor. Onun üzerinden bir fikir. Bu da akılda kalsın diyedir. Evet. Şey yapmak, empati yapmak iyidir. Yani empati dediğimiz, al nefseke fi nefse ahike diyor. Sen kendini kardeşinin yerine koy. Sen onun yerinde olsaydın ne yapardın? Adam bakıyorsun ki işte bir şeyler yapıyor. Acaba ben onun gibi olsaydım, onun durumunda olsaydım ne yapardım? Daha mı iyi olurdum, daha mı kötü olurdum? Bir kötüyü görünce onu kötülemeyin, onu ötelemeyin. O da insandır. İşte bizim şey vardı, eski müftü Allah... Uzun ömür versin Selahattin Kaya. Çok iyi, çok salih bir insan. Takva sahibi bir insan. Böyle bazen konuşuruz. Ya acaba biz onların yerinde olsak daha mı iyi olurduk? Allah'a şükredeceksin. Eğer Allah seni kötü yoldan koruyorsa, kötülüklerden uzak tutuyorsa onun için dairece şükredeceksin. Anası babası ölmüş. Amcasının yanında yetim büyümüş. Sonra evden kaçmış. Gitmiş, başka yerlere düşmüş, kötü insanların arkadaşlığına düşmüş, bir takım şeyle işte tinerciler alışmış, kötü alışkanlıklara şey olmuş. Bütün bunlar bizim çocuklarımız. Belki anası babası olsaydı, belki iyi muhafaza edilseydi, iyi bir kimsenin yanında olsaydı iyi insan olacaktı. Zaten bir kısmı dönüyor. 40 yaşından sonra dönen var, 50 yaşından sonra dönen var. Hocam diyor boşa geçirmişiz ömrümüzü. Bu dünya bizim anladığımız gibi değilmiş. Başka iyilikler de varmış. Da şeyler derler ya eskiden şeyin sirkenin iyisi şaraptan olur diye. En en keskin sirke en keskin şaraptan olurmuş. Şarap sirkeleşir. İçine biraz şeker koyarsın bekletirsin o mayalanır. Şarap olmaktan çıkar sirke olur. Öyle işte yani kötü yola düşmüş. Kötülüğün kötü olduğunu... Çirkin olduğunu o pisliklerin pisliği olduğunu öğrenince o daha çabuk şey oluyor kendine geliyor. Adam 70 yaşına 30 defa hacca gitmiş gelmiş hala gözü kovardalıkta doymamış. Öyleleri de var maalesef. Çünkü gençliğinde yapmamış hasret hala o şeylere o öyle şeylere hasret. Öylesi de var öylesi de var. Bana çok duydum. Hocam dedim. Bırak dedi. ya bu dünyada dedi, çekilmez dedi. Pislik dedi. Bırak seni. Hepsini terk ettim dedi. Sigarayı da terk ettim dedi. İçkiyi terk etmiş. Kumarı terk etmiş. Sigarayı da terk etmiş. Üç aylarda oruç tutmaya başlamış. Bizim diyor günahımız çok ancak affettiririz kendimizi. Pişman olarak işlediğin tevbe geçerlidir. Merak etmeyin. Bir daha yapmayacağım. Ben bu pisliğe bir daha uğraşmayacağım, ondan uzak duracağım deyip de sıdk ile işte tevbeyi i Nasuh dediğimiz budur. Bizi zaten o kurtarır, başka bir şey kurtarmaz. Tevbe-i Nasuh, nimete şükür, günaha tevbe. Fırsat varken onu yapacağız. Allah bize ömür veriyor. 87 yaşındaydı bizim bir İhsan Bey vardı, Allah rahmet eylesin. Hocam dedi, çocuklarla ip oylayacak kadar sağlığım var dedi. Hiç ne romatizmam var, ne kalbim var falan dedi böyle. Kalktı böyle, tık, tık tık böyle şey. Dedi Allah bana bu dedi, 87 yaşındayım, bu sağlığı, bu sıhhati niye verdi? Onu da bilmiyorum dedi. Veriyor işte Allah. Öteki de, de bilmem 15 yaşında felç veriyor. Bilmiyoruz. Sabredeceğiz. Bizi adam etmektir. Hepsi Allah'ın bütün gayesi bizi kendi yoluna çekmektir. Hazreti Mevlana diyor ki, Allah sana bütün kapıları kapatır, yalnız kendisine gelen kapıyı açık tutar. Sen oraya gidersin giremezsin, oraya gidersin gidemezsin, oraya bakarsın, bakarsın ki bütün kapılar kapalı, mecbur kalırsın ey Allah'ım. Senin kapından başka kapı yok. Derha heme ebeste end illa deritu diyor. Bütün kapılar kapanır. Yalnız senin kapın açık kalır diyor. İşte diyoruz. Lan ağabığın meyhanesi sabaha kadar açık da Allah'ın kapısı kapalı mı? Tevbe kapısı orası da açık. Orası da açık. Sen tercihini kendin yapacaksın. Ona göre Allah iyilikten ayırmasın. Bak bugünler günler güzel günler. İşte üç aylara girdik, Recep önümüzde kandiller var. İşte ayın 27'sinde bu ayın Miraç kandili var ondan sonra, Berat kandili var ondan sonra, Ramazan, Ramazan'da mübarek günler geliyor. <gülüyor> Adam olmak için buraya yazdım. Yine Hazreti Mevlana'dan merak etmeyin, yabancı yerden bir şey yok. İman bize irade gücü kazandırmak için. İmanı olmayanın iradesi olmaz. Neye inanırsa inansın, inandığına sıdkıla, sadakatle bağlı olanın iradesi olur. İmanı olmayan irade sahibi değildir. Onun ne yemininin şeyi var, ne ahdinin, ne sözünün hiçbir şeyinin değeri yoktur. Cayar çünkü. kaypaktı. bir yer, şey sabit bağlı olduğu bir şey yoktur ki. Kutsalı yoktur. Eski putperestlerin kutsalları vardı puta tapıyorlardı ama kutsal biliyorlardı. Kendi kutsalları vardı. O put üzerine yemin ettiği zaman onun ondan vazgeçmiyordu. Ki bizim dinimiz Allah bizde kutsaldır. Kuddu olan Allah'tır. Allah adına verilen her söz yerine getirilecektir. Adak adıyorsun. Getireceksin kardeşim. Allah'a söz vermektir adak adamak. Oğlum askerden gelirse diyor işte kurban keserim. Yok arkadaşlarıyla beraber iki sofrası kurup işte, araba alırsam ıslatırız abi diyor boğaza gideriz bir şey yaparız falan filan. Bu, bu şey değil, <gülüyor> kulluk değil. İki tane şeyimiz var yolumuz. Birisi şeytanın yolu bizi cehenneme götürür. Birisi de Rahman'ın yolu o da cennete götürür. Başka yol yok. İki tane yol var. İyilik ve kötülük. Hayır ve şer. Hayır yolundan gidersen, düzgün yoldan gidersen, zaten iki nokta arasındaki en kısa mesafe doğru doğrudur. <gülüyor> i̇htine sıratel müstakim diyoruz. Niye ihtine sıratel müstakim diyoruz? Ey Allah'ım bizi sen doğru yoldan ayırma, doğru yoldan yürüt. O yolda hidayet et diyoruz. Çünkü o yolun öbür başında Allah var. <gülüyor> İnne Rabbi alâ sıratim müstakim diyor. Benim Rabbim de sırat-ı müstakim özredir. O doğru yolu emreden, o doğru yolda gitmemizi bize emreden, doğru yolu yaratan, bizi de yaratan. Onun için <gülüyor> Allah doğruluktan, dürüstlükten ayırmasın. Bir, <gülüyor> üç şeyle adam oluruz biz. Bir, ibadet. O kulluk borcumuzdur. Allah'a inanıyorsan, inandığın Allah'a ibadet edeceksin. Onun dediğini yapacaksın. İbadet nedir diyor. Allah'ın razı olacağı emirlerini yapmaktır. Allah'ın razı olacağı emirlerini yapmaktır. Zaten Allah razı olmadığı şeyi emretmez. Razı olmayacağı şeyi yasaklar. Peki ubudiyet nedir diyor. Kulluk nedir? Allah'tan gelene razı olmaktır. İbadet Allah'ın razı olduğu şeyi yapmaktır. Ubudiyet, kulluk da Allah'tan gelene razı olmaktır. Bu kadar. Bu yol, bu ibadet. Bu bizim kulluk borcumuzdur. Buradan fazla bir şey beklemeyeceğiz. Asli görevimiz çünkü. Bundan sonra esasen diyor... Cennete hizmetle gidilir diyor. Allah'ın kullarına yaptığın iyiliklerle gidersin. Cennet onun orayla gidilir. Kimse yaptığı ibadetten dolayı böbürlenmesin. O zaten vazifemiz, yapmamız gereken iştir. Öz işimizdir. Ben işte diyor akşam diyor kalktım diyor işte teravih'e gittik diyor falan camiye bilmem ne falan. Ya söyleme kardeşim herkesin yapması gereken o bir o bir seni farklı hale getirmez. Nafile ibadetler de söylenilmez, laf edilmez. Mesela gece kalktık, teheccüd kıldık diyor. Niye söylüyorsun? Gitti. Bak, pişman günah işleyip de pişman olduğun, keşke yapmasaydım dediğin bütün günahlar silinir. Yaptığın iyiliklerle de, keşke yapmasaydım o iyiliği dediğin zaman onun da sevabı silinir. Yaptığın iyilikten pişman oluyorsan eğer, onun de, o da siliniyor, ikisi de siliniyor. Allah onu da yok sayıyor, sıfırlıyor, onu da yok sayıyor. Bu kadar. Müslümanlık öyle şey, Müslüman oldum demekle bitmiyoruz. Çok işimiz var. Ha. Birincisi ibadet, ikincisi çile, sabır. Çile dediğimiz şey işte strestir. Geçim derdi, dünya meşakkatı, hastalıklar, dertler. Bilmem işte depremler, afetler, musibetler, hastalıklar. Bütün bunlar çiledir. Biz bu dünyaya pişmeye geldik. Bunlar bizi pişirmek içindir. Ha, çiğ almayacağız. Birisi bana dedi, artistlerden, hocam dedi bu insanlar niye bu kadar kötü dedi. Ne oldu dedim. Ya çok kıskançlar dedi. Her şeyi söylüyorlar, her şeyi söylüyorlar. O biraz da gazetecilerden şikayet ediyor tabi. Yalan yanlış yazıyorlar, iftira ediyorlar dedi. İnsanı dedi çileden çıkarıyorlar. Ben de ona dedim ki peki hep alkışlanmak el bebek, gül bebek büyümek mi daha iyidir? Böyle hep pof poflanmak hadi aferin sen bir tanesin falan değil. Zaten baştan çıkarsın. Baştan çıkarsın. Dayanamazsın. Fakirlik Zenginlikten daha kolaydır. İyi ki milletimiz fakir bir millettir, Allah'a şükrediyorum. Ne kadar Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş, sonradan zengin olmuş tanıdıysam, hepsi karıyı boşadı, başka yollara düştü, namazı terk etti, bilmem ne oldu falan böyle. Paraya sabretmek, zenginliğe sabretmek, zenginliğe güç yetirmek fakirlik gibi değildir. O yiğit adam ister, irade sahibi insan ister. Böyle paranın üstüne çıkacaksın, onu altına alacaksın. Ona hükmedeceksin. Paraya hükmetmek, yılana hükmetmekten daha zor. Evet. O seni kudurtur, şaşırtır, yoldan çıkartır. Çünkü sana bir imkan sağlıyor. Hep iyi ki. Gerçekten bak sadece ben bizim için söylemiyorum. Bak zengin milletlerin başına petrol o sonradan zengin olmuş Arap şeylerin, şehirlerin durumuna bak. Dünya servetlerine sahipler, hiçbir ülkede itibarlar yok. Kim sonları adam yerine koymuyor. Çin böyle. Bu bakımda. Yokluğa sabretmek, sıkıntılara göğüs germek, irade göstermek, direnmek, işte bu çile dediğimiz şey. Bu bizi adam etmek içindir. Bilmiyoruz. Efendim diyor, işte onun diyor, bir tane evladı vardı, Allah onun şey aldı, aldı Allah, acaba niye aldı falan. Allah ne için yaptığını bilmiyoruz. Bildirmiyor bize. Ah hayır mıdır, onun şer midir? İşte şeyde Kur'an-ı Kerim'de, Hızır aleyhisselam'la ile Hazreti Musa giderken, yolda oynayan çocuğun boynunu kesiyor. Hazreti Hızır. Musa'da itiraz ediyor, diyor ki niye çektiğiz? Vallahi çocuk diyor, bir suçu yok bir şey yok falan. Sonra söylerim sana diyor ama bir daha bana bir şey sormayacaksın falan. Öyle işte gemiyi deliyor falan. En sonunda da söylüyor, o çocuk diyor ileride büyüdüğü zaman anası babası çok iyi insanlarda onların başına bela olacaktı diyor. Onun için diyor Allah'ım, wa ma an emri diyor. "Ben bu üç işi de kendi şeyimden isteğimle, kendi şeyimle yapmadım." diyor. "Kendi yanımdan yapmadım." diyor. "Ve mefaaltu an emri." Yani Allah öyle emrettiği için işte. Bir gün oturuyorduk. Fett, Fett abi vardı, gamıklı oldu, çok enteresan. Hey Mustafa Efendi, Şeyh Mustafa Efendi." Şeyh falan değildi. Eski vakıflar umu müdürü şeyden, bölge müdürü İstanbul. Ama arif bir adam. İyi bir insan. Allah rahmet eylesin hepsine. Bak oğlum Fethi dedi. Ya Hızır aleyhisselam gibi dedi. Keşf-ı keramet sahibi bir velisin dedi. O zaman dedi o anda Allah sana ne emrediyorsa onu yaparsın dedi. Allah'tan gelen emri uygularsın dedi. Ani ne sana şunu şöyle yaptır. O ilahi vahye şeye kaçıp ilhama açık keramet sahibi veli. Dedi, dedi. Değilse dedi kitaba uyacaksın dedi. Şeriat ne emrettiyse onu yapacaksın dedi. Ya keşf keramet sahibi velisink dedi. O anda Allah ne emrediyorsa onu yapacaksın dedi. Yahut da kitaba uyacaksın dedi. 3. yol yoktur dedi üçüncü yol yok gelirken konuşuyorduk işte, Yusufla hocam şöyle soruyor kısas diyor niye şey ya kısas hayat sizde diyor ve lekum fil kısası hayat kısastak kısası uygularsanız siz hayat bulursunuz diyor Şimdi, ne demektir bu verilen cezaların caydırıcı olması lazım. Sen yedi düvelle savaş yapıyorsun. Türkiye için söylüyorum. İdam cezasını kaldırmışsın. Ondan sonra da uğraştır. Allah diyor ki öldüren öldürülür. Cana kıyanın canına kıyılır. Bu bu kadar. Basit yani. Bu herkes birbirini öldürsün de çok ölüm olsun diye değil. Adam öldürmeye cesaret edemezsin. Önlensin diye bir önlem cezaların caydırıcı olması lazım. Şimdi adam çekiyor, gündüz market soyuyor, adam vuruyor, öldürüyor, ne olacak diyor. Üç sene yatarım diyor. Belki bir af çıkar diyor. Zaten şimdi bir, bir şey, sekiz saat üzerinden mesai üzerinden hesap ediliyor cezalar. Bir gün yatıyorsun, üç gün yatmış gibi oluyorsun. O da bir başka rezillik. Kusura bakmasınlar hukukçular. Öyle. Mesai üzerinden. Bir gün yatarsın. Zaten bir kısmını da iyi halden dolayı şey ediyorlar. Siliyorlar. Tenzilat yapıyorlar. Yarı yarıya indiriyorlar. Batıyorsun adam 25 sene, 24 sene ceza almış. 4 sene sonra çıkmış. Ya bu nasıl ya yarısı şeyden düştü? O bir şey vardı hani adamların bir koyun çobanın bir koyun hesabı vardır işte. Adam 100 tane koyunu varmış da demiş ya ne oldu bu 100 koyun işte diyor. Bir kısmı diyor şeyde yıldırım düştü, sürünün üstüne onlar gitti. İşte bir kısmı diyor şeyde suda mı oldu, çayda mı oldu. Geri de diyor işte şu kadar kaldı. diyor Ben diyor hesabımı tam verdim, yüzüm ak çıktı diyor falan. Yani böyle böyle enteresan, hiç acayip işe, hesaba gelmeyen şeyler. O bakımdan, وَلَكُمْ fil الْخِسَاسِ haya <حَيَاه> Hayat hayat vardır size diyor. Öldüren öleceğini bildiği zaman öldüremez. O cinayetleri engellemek içindir, caydırıcı olması içindir. Başka yoksa Allah Eleyâlemümen halak diyor. Yaratan bilmez mi hiç diyor? Seni yaratan Allah senin ne olduğunu bilir. Kullarının kim olduğunu bilir, ne yapacaklarını da bilir. Onun güçlerini de bilir, niyetlerini de bilir, hesaplarını da hepsini bilir. Allah'tan gizli bir şey yok ki. Allah koymuş bu kuralı. Sen de onu emrettiğini yapacaksın. Allah'ın emrettiğini yapmak kulluk görevi. Namaz kıl, namaz kıl kardeşim. Bunu üzerinde uğraşma, şey etme. Bilhassa ibadet konusunda hiç iştihada filana filana gerek yok. Peygamberimizden beri 1500 senedir bu işler nasıl yürüyorsa öyle yürüteceksin. Ümmeti Muhammed'in başka çözülecek problemleri var. Sefer meselesi var, faiz meselesi var, daha takma dişi, kaplama dişi halledemedik. Abdest caiz midir, gusül caiz müdür, kocalar çatır çatır kaplama dişleri söktürüyorlar. Abdestiniz olmuyor, gusülümüz olmuyor diye falan. Başka şeyler var. Alışverişle ilgili, muamelatla ilgili, nikahla ilgili, talakla ilgili, sosyal ahlakla ilgili yüzlerce problem var. Hiç kimse onların çözümüyle uğraşmıyor. Banka faizi nedir? Şimdi faiz haram tamam mutlak tamam faiz haram. Şimdi enflasyonun %15 olduğu bir memlekette %8 faiz veriyor banka bu faiz midir? Yüzde yedi daha senden gidiyor. Kim kimi aldatıyor? Bunlar akıl işi hesap işidir. Bunlar dünya işidir. Allah bir yasağı koymuşsa onun hikmeti vardır. El hintata bil hintatı vel fazlur iba diyor Peygamber Efendimiz. Aynı cinsten buğdayı aynı cinsten buğdayla verirsen başa baş tamam. Fazla verirsen alırsan faiz olur. Altın geçen sene 800 liraydı, şimdi 1100 lira. Buyur. Nerede? Her Hiçbir şey yerinde durmuyor ki. Bunlar, ha bunlar hasa, işte. bunlar. Buna acaba haram yiyor muyuz? Haramı bulaşıyor muyuz? Bulaşmıyor muyuz? Hiç bunlar üzerinde konuşan kimse var mı? <gülüyor> Yok. Efendim, bazı birlikte mi kılalım? Üç öğün mü kılalım? iki, iki vakit mi çıkartalım? Işte yazmışlardı işte. Diyor ki, Beş vakit namazı üçe indirdin. Topuna bir çare yok mudur hocam diyor. O da öyle alay ediyorlar seninle. Allah korusun. Neyse. Birincisi efendim ibadet. İbadet bizim kulluk borcumuzdur. Kimsenin kimseye üstünlük sağlamasına gerek yok. Ha, yol gösterirsin, nasihat edersin. Tatlı dille, kendi evladına bile. Şey, baskı yapmayacaksın. Evladım bak Allah bizi yarattı, Sağlık verdi, sıhhat verdi, nimet verdi. Ya bu kadar nimete, bu kadar Rab Allah yaratana karşı hiç şükretmeyecek miyiz ya? Yani? Hiç teşekkür borcumuz yok mu? İşte bak getirdi. Buraya su koymuşlar. Teşekkür ediyorum. Bir çay veriyorlar. Teşekkür ediyorsun. Böyle. Bak kalilun min ibadi yeskur diyor. Nimete şükür, günaha tevbe. Başka hiçbir yol yok bizi kurtaracak. Size söyleyeyim yani. Allah akıl fikir versin, hidayet versin. Hidayet bu işte. Kafayı, kalbi birlikte çalıştırmaktır. Yokluğa direnmek yani çile, olumsuz gidişata, pes etmemek, sabır ve sebat göstermek, çile yani oruç demişim işte. Nedir bizim en büyük ihtiyacımız? Su içmek ve yemek yemek değil mi? Yaşayamayız bunu. Su içmeden yaşayamazsın. Nefes almak. Gel gel gel önde yer var ya. Ha. Oruç nedir? olmaz olmazsa olmaza karşı bizim bir tavrımızı belirlemektir. Su içmeden, yemek yemeden yaşayamaz. Hayatın ilk maddesi yemek yemek ve su içmekti. Ayakta kalmak, yaşamanın. Ha demek ki bunlar, bunlarsız da olabiliyor. Buna da mahkum değilmişiz demek. Ki. Onun da üstüne çıkıyorsun işte. Şimdi en uzun günlerde oruç tutacağız. Mayıs'ın 15'i Haziran'ın 15'ine kadar. Mayıs'ın ortasında en uzun günler. 20, 21 Haziran zaten en uzun gün. İşte yarında şey, 21 Mart geceyle gündüzün bir olduğu bir akşam. Nevruz diyoruz işte buna da. Böyle. Yeni gün yani yılbaşı demektir eski tabirle. Senenin ilk günü. 21 Mart Nevruz gece ile gündüzün bir olduğu. Eskiden öyleydi. Peki oruçta ne oluyor? En mühim ihtiham bir numaralı ihtiyacımız yemek. Ha onun da üstüne çıkıyorsun. 18 saat 20 saat hatta eğer yiyip de yatmışsan sahurluya kalkmamışsan 20 saate yakın oluyor yani. Buyur. Hiçbir şey olmuyor. Niyet ediyorsun. İnanmıyorum. Hatta ilk 2-3 üç gün, 3-4 üç, gün öyle vakti gelince, o yemek saati gelince şöyle birden biraz burkulur. Vakti ki ümit yok. de uyur. İnnemel a'malu bin niyat diyor Peygamber Efendimiz. Sen niyetini halis yap, beden sana uyuyor. Uyar. Ben her sabah namaza bu şeyi kurarım. Şu telefonu saat gibi. Kaçta kalkacağım mesela? Altıda. Allah size inandırsın. Hiçbir zaman bundan daha sonra kalkmış değilim. Ya on kala altıya on kala ya altıya beş kala ben uyanırım. Ben uyandıktan sonra saat çalarım. Çünkü bunu kurarken kendimi de kuruyorum. O saate. Bir uyanıyorum, 5-6 dakika sonra saat çalıyor. Tabii önceden 7'ye kuruyorduk çünkü saat güneş 8'de doğuyordu falan oluyordu. Böyle, hiç şey yok. İnsan, şu saate kadar yemeyeceğim diyorsun. Ama ezan, iftar, ezan okunduktan hemen bir dakika sonra miden harekete geçmeye başlıyor. Kanı sen ben bir yiyecektin diyor. Ben buraya kadarım diyor. Öyle. Çok enteresandır. Bu vücut şey bilgisayar makine gibi. Yani ya ne diyoruz elektronik beyin gibi yani. Böyle ayarla. Neye inanırsan neye odaklanırsan öyle hareket ediyor. Hiç şey yok. Tereddüt ettiğin zaman seni yener. Ya yarın işte yola gideceğiz, oruç tutsak mı, tutmasak mı acaba falan. O acaba var ya, sabahtan akşama kadar miden kazınır. İşte o acaba yüzündendir. Niyet ettiğin zaman tam niyet edeceksin. Ant verdiği zaman ant vereceksin. Adak yaptığın zaman yerinde duracaksın. Yemin ettiğin zaman da yeminini tutacaksın. Arkadaş böyle adam olmak kolay değildir. İşte ahdinde, sözünde sadık olmak diyor. Vaadinde sadık olmak. Ve işte oruç bizi, irademizi güçlendirmek içindir. Bizi adam etmek içindir. Her türlü yokluğa karşı oruçla başlıyoruz. Bir numaralı ihtiyacımız yemektir. Gıda. Hayat için şart. Giyim ondan sonra gelir. Yakıt falan filan ev, mesken hepsi ondan sonra geliyor. Hayvanlara baksanıza kuşlara layraklar gelmiş. Orada bizim arka pencereden baktım geçen gün. Bizim arkamızda böyle boş bir arsa var. Gelmişler hayvanlar. Hoşuma da gitti. Şükrettim. Ey Allah'ım demek dedim. Bir sene daha sen bize ömür verdin. Bak layraklar yine gelmiş. Orada öyle dolaşıyorlar. Şeyler gidermiş. Önce kırlangıçlar gelir. Giderlermiş Yemen'e, Yemen'den, Sudan'dan işte Orta Afrika'dan geliyorlar onlar. Tropikal bölgelerden. Sorarmış leylekler, ne var ne yok oralarda? Oo demişler çayırla çimenler diz boyu oldu. Bunlar da diz boyu oldu diye uçar geldilermiş Tabi leyleğin diz boyuyla, kırlangıcın diz boyu aynı değildir. Kırlangıcın diz boyu arpa boyu kadardır. Öteki yarım metredir, altmış santimdir Böyle aa, bakıyorlar ki diz boyunda değil, şeyler, çayırlar, çimenler. Böyle şakalar yaparlardı. Evet, üçüncü yol, üçüncü şey yapacağımız iş, hizmet bize hizmetle, hizmet ehli cennete girecektir diyor. El-Kerim el يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا diyor. وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا Ya Resulallah diyor. Ebu Zer Ebu Zer şey tavizsiz böyle enteresan bir şey. Müslüman. Sert, kut, katı, hiç tavizsiz. ramen عَلَىٰ اَنْفِ Ebu Zer diyor. Ebu Zer'in diyor burnu sürtülsük Öyle girecektir. Cömertler cennete girecektir diyor. Cömertlik sadece fakire fukaraya sadaka vermek değildir. Emeğine cömert olacaksın, hizmete cömert olacaksın, yardımsever olacaksın, fedakar olacaksın. Herke, herkese iyilik yapacaksın. Her zaman, her yerde, herkese. iyilik ve yardım. Esas odur işte, cömertlik odur. Bir Müslümana bir selam vermek bile cömertliktir. Adam böyle küs gibi suratını çevirip geçeceksin ya. Ya tanıyorsun işte uzaktan yakından neyse camiden cemaattan nereden sen. aleyküm hacı ya falan. Aleykümselam nasılsın iyi misin ya hayırlı işler falan. Adamın sıkıntısı varsa alıyor alıyorsun işte elinden. Ya Allah Allah diyor bak bir defa görüştük diyor adam. Hal mü, mı soruyor falan. İşte hasta ziyareti onun için. ibadettir, ibadet sevap sayıyor. Hastaları ziyaret edin diyor. Sağlığınızın kıymetini anlarsınız. İşte öyle, benden yaşıt, daha bir hat, belki iki yaş daha küçük. Bir senedir komada yatan tanıdıklar var. Bir senedir. Serumla yaşıyor. Makineye bağlamışlar. Makine nefes aldırıp veriyor. Şimdi bu ölü mü diri mi belli değil. Yani makine yardımıyla nefes almak, serumla canlı kalmak fişi çeksen ölecek demek. Buyur. Öyleleri de var. Şimdi sen şükretmeyecek misin? Ayaktasın. Yürüyorsun, bastonsuz gölaşıyorsun. Abdestini Alıyorsun. Namazını kılabiliyorsun, rükûn'u, sücudunu, çarşıdan alışveriş yapıyorsun. Attığın her adım, aldığın her nefesin şükrü var, şükrü. Öyle şey yok. Hayat bedava değildir. Allah bize bunu ihsan olarak, ikram olarak veriyor. Alın kullarım. Ama biz en çok, en hor ve en cömertçe telef ettiğimiz, itlaf ettiğimiz daha doğrusu, boşa harcadığımız, ömür dediğimiz o büyük sermayedir. Bu dünyada bir defa Allah demek, La ilahe illallah demek, bin sene boş yaşamaktan daha değerlidir. Bin senelik boşa giden ömürden bir kere Allah demek. İşte Süleyman Çelebi, Mevlid de diyor. Bir kez Allah dese aşkıyla lisan, dökülür cümle günah misli kazan diyor. Ben söylemiyorum. Ben onlardan öğreniyor işte Mevlana'dan, Süleyman Çelebi'den, Yunus'tan, Büyüklerimizden, i̇mam Gazali'den, daha öyle. Evvela Allah'la arayı düzelteceğiz, yaratanımızla, bizi yaratanla. Sonradan ana babamızla, kardeşlerimizle, akrabamızla, akrabanın da üzerimizde hakkı var. İçinde yaşadığımız toplumun da, milletin de üzerimizde hakkı var. Bastığın toprakların da üzerinde hakkı var. Orası sana ta Fatih zamanında bilinen şeylerin, Ulubatlı Hasanların bilinen bu kadar şehitlerin, gazilerin kılıçlarıyla alındı, verildi bu toprak bize. Sen de geldin, hazıra kondun. Böyle bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı diyor. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı şehitlerimizin hakkı var işte her gün dua ediyoruz her namazdan sonra ben belki bu hafta çok hep fetih suresi okudum namazları da fetih ile kıldım. Allah'ım onlara yardım et diyerek. Bunda inşallah hiç şehit ve olmuyor ki savaş mı? Yine de Allah'a bin şükür el azayatla bunun beş, beş katı 10 katı daha fazla verebilirdik. Allah razı olsun. Allah tuttuklarını altın, ahiretlerini, dünyalarını mamur eylesin. Allah ne, ne muratları varsa ihsan eylesin. Dua ediyoruz. Gece gündüz. Bunlar bunlar bizim için. Biz burada rahat konuşalım. işte, burada namazımızı rahat kılalım. Çarşımızı, alışverişimizi, işimizi, gücümüzü rahat yapalım diyedir. Gelirken yine sordu. Yusuf'la konuşuyor. Evvela PKK çıktığı zaman Kürt halkının refahına, Kürt halkının haklarına sahip çıkacağı zannetti. En büyük şeyi, zararı Türk halkına yaptı. Mahvetti bütün e, Güneydoğu'yu. Diyarbakır Kürt devletinin şehri olacak diye başladılar. Öyle. Diyarbakır'ı Harabe'ye çevirdiler. Bak iki senedir uğraşıyorlar hala bitmedi. Kandekler, bilmem, çukurlar falanlar. Adam aptal mı? Kürt de olsa, Türk de fark etmiyor ki. Bakıyor, yapılana bakıyor. Lan sen benim için mi çalışıyorsun, beni ahbetmek mi için çalışıyorsun? Bütün ortada herkes görüyor. Geçen üç tane Türk şey kadın koruyordu. Biri Arap, biri Türkmen, biri Kürt. Yan yana oturmuşlar. Nasıl? Komşucuk. Aynı köyde oturuyorlar. Bu Afrin'in ilk günlerinde... O dedi ki ben Arap'ım dedi. Arapça konuşuyor zaten. Şey Bizim gazeteci soruyor ona. O kurtarılmış köylerden. O daha onlardan genç olan 40 yaşlarındaki o Kürt kadını dedi ki Ya Arap'ı Türk'ü var mı, Kürt'ü var mı dedi. Hepimiz insan değil miyiz dedi. Böyle gözümden çarır diye yaş damladı ya. Kadına bak. İnsanız diyor ya. Bitti. Bir, bir şey görmüştüm, bir film, enteresan. Bir zenci şey olduğu için, zenci siyahi olduğu için şey ediliyor, reddediliyor falan. Sonra düşüyor, bir yara alıyor. siyahının kanı da kırmızı akıyor. Kırmızı, yara aldı çünkü. Beyazın kanı da kırmızı, siyahın kanı da kırmızı. Allah öyle yaratmış, o iklimde öyle oluyor. O da iklimin şeyidir. Ama bu, bu gavurlar öyle şeyler soktular ki. Dil farkını soktular, soy farkını soktular, yok şunu bunu. Biz bin seneden beri beraber yaşıyorduk ya. Ben şeydeydim işte Urfa'daydım. Beraberdik daha çok, 10 on sene kadar, 7-8 sene önce. O terörün en hızlı olduğu zamanlardı. Hoca sen konuş dediler. İşte o Bekir, Sıtk, Erdoğanlar falan filan bir hayli kalabalık bir grup gitmiştik. Dedim ya ayıp koca burada içimizde şairler var, edikler var, büyük adamlar var. Hayır sen konuşacaksın. Peki. de söylediler, konuştuk. Aynı orada söyledi, başka yerde de söylüyorum. Dedim bak bir yerde ırk, etnik grup olmak için Üç tane şart koyuyor, şart koşuyor, üç şart. Bu UNESCO'nun koyduğu şart, dünya şey standartları ya ölçü koyuyor. Urfa'da dedim üç dil konuşulur. Kürtçe, Arapça, Türkçe. Burası üç halkın da yaşadığı yer. Peki dedim, Urfa'da Kürt camisi, Türk camisi, Arap camisi var mı dedim. Hayır dediler. Üniversitede konuşuyoruz. Lise'lerden de gelmişler. Üniversitede halk halktan da gelenler var. Böyle kalabalık bir grup. Peki dedim. Türk mezarlığı, Kürt mezarlığı, Arap mezarlığı var mı dedim. Hayır, hep birler hayır diyorlar. Bir tane Müslüman mezarlığı var. Hepsi oraya gömülüyor. Peki dedim buradaki Arap, Türk, Kürt bunlar arasında kız alışverişi var mı? Oh dediler yüzlerce seneden beri var. Hep i̇şte Türkmen ağaları, Kürtleri falan. Öyleyse burada bir tane millet var diyor. UNESCO öyle diyor. Eğer bir yerde toplu değişik gruplardan insanlar gelip bir yerde yaşıyorlarsa, onlar aynı mabette ibadet ediyorlarsa, Ölülerini aynı mezarlığa gömüyorlarsa Aralarında da nikah ilişkisi varsa Kız alıp vermeyi serbest kabul ediyorlarsa Orada bir tane millet var diyor Bir tane etnik grup var diyor İstanbul'da Binden Urfa'da, Adana'da, Mersin'de Ermeni mezarlığı var mı? Var Kilisesi var mı? Var Yahudi mezarlığı var mı? Var Sinagogu var mı? Var. İbadetleri ayrı mı? Ayrı. Mezarlıkları ayrı mı? Ayrı. Peki sen Yahudi kızına oğluna Yahudi kızını verir misin? Yahudi kızını almazsın. Demek ki onlar ayrı bir millet. Yahudiler ayrı bir millet. Ama Müslüman zaten el el İslamu milletun vahidatun diyor. İslam tek millettir. İslam'a giren tek millet olur. Bitti o kadar başka millet yok. Ümmeti Muhammed diyoruz onun adına da. Bu Hintlisi de öyledir, Pakistanlısı da öyledir, Siyahisi de öyledir, Sudanlısı da öyledir. Onu Kabe'de görüyoruz zaten. Ümmeti Muhammed'in ne olduğunu Kabe'nin tavafında görüyorsun. İşte onlar tek millettir. El-İslamu ümmetun vahidetun diyor. Milletun vahidetun diyor. Evet böyle. Ama biz kendi değerlerimizi bıraktık. Gavurun peşinden koştuk, onların kuyruğuna yapıştık. 200 senedir işte onlar da bizi bu hale getirdiler. Parçalarıp duruyorsun işte. Sanki Araplar birbirleriyle savaşmıyorlar mı? Daha fazla savaşıyorlar. Hep böyle. Herkes millet oldu. Hiç onlar Avrupalılar aşiretken, oymak han, biz millettik. Bizim ordumuz. Avrupa'ya, Viyana'ya sefere çıktığı zaman ta Orta Asya'dan, bilmem şeyden, e, Horasan'dan, Afganistan'dan, Müslümanlar cihada geliyordu orduya. Yaşlı yaşlı amcalar. Diyor ki kılıç kullanamazsam askere yemek hazırlarım. Onlara su taşırım. Öyle kalkıyor cihat şeyine, savaş için. Geliyordu, şeye, desteğe geliyorlardı. Gönüllü kısımlar, gönüllü, düğüne gider gibi geliyorlardı. Böyle. O zaman tek millettik işte Akif diyor ya, bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz diyor. Onlar Avrupa Birliği'ni kurdular, Hristiyan Birliği olarak ümmet olmaya gidiyorlar. Biz de parçalanıp İslam öncesi cahiliyet devrine gittik. O tam tersine. Biz vaktiyle millettik. Onlar birbirlerini yiyorlardı. Fransa'da, Belçika'da, işte Almanya'da, Avrupa'da Protestan, Katolik savaşlar, mezhep savaşları, ırk savaşları böyle yüzler yüz sene devam eden Fransa Savaşı vardır. Mezhep savaşları. Biz o zaman millettik. Şimdi onlar millet olmaya başladılar. Tek artık şey etmiyorlar. Hristiyan mısın? Tamam. Gel arkadaşlar. Bulgarları da aldılar. Şeyleri de aldılar. Bu işte Slavları aldılar. Polonyalıları aldılar. İşte Ukrayna'yı da katmaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği'ne hatta NATO'ya dahil edecekler. Putin'e karşı. Putin'den maçları belada. Onun için öyle <gülüyor> onlar millet olmayı, ümmet olma yoluna giderken, biz dağılıp aşiret olma yoluna gittik. Cahiliyet devrini yaşıyoruz. Bir İslam öncesi cahiliyet devri var. O işte kan davalarının, bilmem aşiret kavgalarının, asayişsizlik, yol kesmenin, kızları diri diri gömmenin falan, çocukları, bebekleri böyle. Şimdi de efendim size söyleyeyim, bu da İslam sonrası cahiliyet devri. Müslümanlar İslami devri yaşamıyorlar. Şu anda Müslümanlar İslam sonrası cahiliyet devrini yaşıyorlar. Çünkü birbirlerini kesiyorlar. İnnemel mu'minuna ihvetun. Bütün inananlar kardeştir. O ayetin hükmüne girmeyince sen ne ümmet olursun, ne millet olursun, ne adam olursun. Allah bize... Hidayet ihsan eylesin. Basiret ihsan eylesin. Bütün bunları işte bir de içeriden. Dini bozmak için içeriden uğraşanlar var. Dinin sevap yok diyor. Kabir ziyaretinden bir şey çıkmaz. Okuduğun Fatiha'nın sevabı ölüye gitmez falan. Nereden çıkarıyorlarsa. Peygamber Efendimiz her cuma sabahı eğer Medine'deyse bir seferde değilse başka bir yer yoksa her cuma sabahı namazdan sonra aşağı yukarı beş kilometredir. Bir saatlik yoldur orası dört buçuk beş kilometredir Uhud şehitliğine geliyor. Başta Hazreti Hamza olmak üzere Uhud şehitliğinde Fatiha okuyor. Esselamu aleyküm ya ahlal kubur diyerek onları selamlıyor, Fatiha okuyor, dua ediyor hiç aksatmıyor her cuma sabahı bizim köyde de halen benim doğduğum köyde cuma namazından sabah cuma sabah şeyinden cuma günü sabah namazından çıkarlar bütün cemaat olduğu gibi camiye gider herkes ölülerine Fatiha okurlar mübarek cumadır diyerek ondan sonra eve gelir kahvaltı yaparlar yemeklerini yerler neyse yani o adeti devam ettiren köyler var Şeyden bir Denizli'ye gitmiştik. Orada bir simpozyum vardı. Şeyden geldi. Ee, onun şeylerinden Allah'ım gelir şimdi aklıma. Oradaki kazalardan birisi ya. Aynı şeyi söyledi. Bizim köyde de dedi. Her köyde yok. Çok tek tük bazı köylerde var. Cuma namazı şey sabah namazından çıkılır cuma günü cuma günü sabah namazından sonra doğru mezarlığa gelir Tıpkı bayram gibi bayram günü mü? ama her cuma bu yapılır. Fatihalar okunur, ölülere dua edilir. Allah kabul eylesin. Ondan sonra evlere gidilir. Ölü. Zaten mezarlık köyün bitişiğinde. uzak değil. Ama Peygamber Efendimiz 5 kilometrelik yolun yaya gidiyordu sünnettir, adettir, adetler de vahye dayalıdır diyor bir şey bir İngiliz lordu, Müslüman olmuş diyor ki adetler vahye dayalıdır. Adet deyip geçmeyin. Onun kökü de dini bir şeyden kaynaktan geliyor. İşte kabir ziyareti peygamberimizden geliyor. Faz değil, sünnet değil şey değil yani mecburi değil ama e bir sünnet adettir işte. Dini adetler bir dini kaynaktan gelir. Onları yaşatmak lazım. Bir millette adetleriyle, gelenekleriyle millettir. Şimdi düğünler oluyor. Geçen bir yerde düğün oldu. Ya senin müziğin yok mu be ya? Cıyak bağırıyorlar. Hem de öyle soğuk suya düşmüş gibi. Baya baya falan böyle. Lan ne ses ne bir şey böyle. Altmışsın sanki soğuk suya. ne, ne Neyce cıyak cıyak bağırıyorsun. Senin müziğin var ya. Tam her beri. Müzik bakımından en zengin, en köklü şey sensin ya. Bütün o şeyler o Bach'lar, o Mozart'lar vesaire hepsi senden aldılar müziği. Ruslar senden aldılar. Çay kosküsü, Onlar ne bilir müziği? Hepsi Türklerin onlara ikramları, ihsanlarıdır. <gülüyor> Gittik. İran ki başıma aldı. Daha 3-4 şarkı okudular ama nasıl şey vuruyor o batarya güm güm güm. Cumartesi günü orada çocuk sordu. Halil abi dedi yarın dedi Eyüp Sultan'a gidecek miyiz sabah namazında dedi ona göre yatacağım. Yani. Hep Her sabah onlar Eyüp Sultan'a giderler namaza. <gülüyor> ben de Konuşmaya bile şey yok böyle eğildim kulağına söylüyorsun yine duyulmuyor gürültüden dedim ki bu bu dedim tozu bu bu günahı bu gecenin şeyini pisliğini Eyüp sultan temizlemez ümreye gitmeniz lazım dedim. <gülüyor> <gülüyor> ah Mekke'ye gitmek lazım. <gülüyor> Halil var ya Halil sen tanıyorsun geliyor hemen orada şey o şeyle. Halil abi dedi. Yarısı, o Halil abi onu alıp götürüyor çocuğu. Çocuk sordu. Şunu demek istiyorum. Bir millet evvela adetlerini terk ederek yabancılaşır. Kendi kendine yabancılaşır. Onu anlatmaya çalışıyor. Bayramlar bitti. İkisi de gitti bayramların. Size söyleyin. Ramazan bayramı da değil artık. Kurban bayramı da. Eğer o mezarlığın önünde birkaç tane çiçek satan çingene olmasa bayram olduğunu bilmeyeceksin hiç. Tatil işte ölü bir gün her günkü o cıvıl cıvıl şehir bayram günü gelince ölüyor. Ya esas o gün canlanması lazım. Çocukluğumuzda öyle biz bayram gelecekti. köyün bayramı ne olacak işte. 2-3 ceviz ağacına salıncak kurardık. Gençler işte tatil yaparlardı. Güzel giyinirlerdi. O kadar köyün bayramı bu. Bir de evlerde açık sofra olur. Gidersin oturursun, el öpersin. Teyzelerin, amcaların ellerine falan. Böyle gençler gezerler köyü tur yaparlar. Ama biz bunu iple çekerdik. Ne zaman gelecek diye. Şimdi hangi günler kutlanıyor şehirlerde? Evet sevgililer günü kutlanıyor, Noel günü kutlanıyor. Hatta bakıyorsun kuruyemiş işte, hacı dayı bile ışıklandırmış dükkanın vitrinini falanını filanını süslemiş. O da, e, torunlar böyle istedi diyor, eve bakıyorsun çam gelmiş, çam girmiş. E peki kurban bayramında ne oluyor? Telefon ediyor bana kardeşim. Abi biz işte falan yere tatile gidiyoruz, bayramınız mübarek olsun. Ne gelen var, ne giden var, ne ziyaret var, ne hoş geldin, böyle. kardeşler bile birbirlerini bayramda ziyaret etmiyorlar artık. E bitti işte bitti, böyle biter, böyle biter. Sen böyle gavurlaşırsın, adetleri terk ederek, yavurun adetini alarak o sevgililer günüdür. Yok işte yarın abi şeyler gelecek, Nisan'da. Maistak anneler günü, babalar günü vesaire günü o da ekonomik şeye dayalıyor. Manevi bir şey için değildir. Alışveriş olsun da biraz çarşı pazar canlansın diyedir. Yoksa Allah rızası için diye öyle manevi bir sevap için falan da değildir. Böyle çünkü her şey paraya bağlı. Ekonomi, ekonomi, maddiyat. Para, para, para diyor. Böyle bitti. Bitersin, tüketirsin. Döneceksin kardeşim. Sünnet olduğu zaman mevlid okutacaksın. Öyle dam vurdum bur falan şey yok. Bunun adı sünnettir. Burada peygambere selavat getireceksin, tekbir getireceksin, dua edeceksin. Bizim bütün adetlerimiz ibadet şeklindedir. İbadet şeklindedir. Ziyafetlerimiz, kurbanlarımız, düğünlerimiz hepsi ibadet şeklindedir merak etmeyin. Seymen kurulurdu bizde gelin ata bindirilir eğer başka köyden geliyorsa bile köye girdiği zaman köyü bir tur dolanır at üstünde o bir şeref bir, bir paya veriyorsun elin kızına ata bindiriyorsun süslüyorsun süslüyorsun davulla zurnayla, ile seğmenle. iki yerde durulurdu bir caminin hizasına geldiği zaman davul zurna her şey keser. Oradan o Seymenbaşı dediğimiz adam bir Fatiha çeker. Bir de mezarlığın yanından geçerken. Bir de orada durur. Rak diye durur Seymen. Yüzlerce kişi at üstünde gelini, erkeği, kadını falan. Böyleydi. Şimdi soruyorum o da gitmiş. Artık o gelin ata binme falan yok. Bindiriyorlar traktöre alıp götürüyorlar. Kız kaçırır gibi falan. Yok bitti. Ya bunlar, bunlar sen işte sensin böyle. Bunlar yapılmayacak olmayacak şeyler değil. Söyledik kimseye de dinletemedik. Üsküdar'da yaşadım ben 13 sene 15 sene. Zaten fakültemiz de orada bağlar başında. Belediye reisine dedik ki ya şu bayram günü. Şu iskele camisi var ya o duraklar. O çeşme var orada bir tane Üsküdar'da. <gülüyor> şu şeşmenin yanına iki davulcu, bir zurnacı, iki zurnacı neyse ya ikişer yüz, üçer yüz lira verseniz bunlar sabahtan akşama kadar çalarlar çok para da değil olmadı şu vapurdan çıkanlar ya niye çalıyor bu davul ya bayram ya işte onun için çalıyor Desingler dedik de dedi. olmadı Beyazıt Meydanı'nda evin önünde, belli yerlerde Bayram günü iç davul çalsın. O gelen geçen de geçsin gitsin. Hiç olmasa o gün davul çalındığını, bayram olduğunu millet duysun ya. İşte öyle. Yani bunları söyleyeceğiz. İşte mübarek kandil geliyor işte şimdi. Eskiden kandil gecelerinde böyle hava güzelse eğer Eminönü'nden başlardı ziyaret. Sultan Ahmet ondan sonra Nuri Osmaniye, Beyazıt, Şehzadebaşı, Fatih, Hırkayı Şerif, ondan sonra şey <gülüyor> Merkez Efendi ve Eyüp Sultan. Sabaha kadar akın akın millet dolaşırdı. Şimdi televizyon seyrediyoruz, yamaç seyrediyoruz o gün. Yahut da şey oluyor, işte radyoda mevlid varsa eğer Biraz açıyorsun, biraz mevlit dinliyorsun. O kadar. Her şey değişiyor, bozuluyor. Gitti. Onun için. Milletler şunu söyleyeyim, Kendi kültürleriyle, kendi adet ve gelenekleriyle millet olurlar. Onları terk ettiğin zaman millet olmaktan çıkarsın. Sürü haline gelirsin. Evet. Bugünkü dersimizde galiba böyle yedik. Ama Bunları söylemek istiyordum. Şuradan size teberrüken şeyler söyleyeyim mi? Ha. Dur. Size Hazretim Evlana'dan başka bir şey okuyacaktım. Akıllı insan bir başka akılla birleşirse aydınlık ikiye katlanır. Akıl sahibi insan bir başkasının tecrübesini de kullanırsa, aklını kullanırsa, akıl diyor ikiye katlanır. Gidilecek yol daha kolay görünür. Nefis bir başka nefisle birleşirse karanlık ikiye katlanır. Bir sefer yol görünmez olur. Şehvet dediğimiz şey işte. İki kötü. Bir araya gelirse iki kötü düşünce, iki zararlı düşünce öyle. Karanlık ikiye katlanır diyor. Nefis attır. Akıl da üstündeki süvaridir. At süvariyi yederse, yani güderse. At üstündeki süvariyi götür yederse ahire Ahire gider. Süvari atı yene ahire gider. Ahirle ahir arasında cinas yapıyor. Yani sen nefsin'e hakim olursan o nefsi at gibi biner, kendin götürürsen cennete gidersin. Ahiret dediği o ahir dediği o. Ama sen kendini nefsin'e teslim edersen nefis seni ahire götür. Aynen at gibi. Atı boş bırakırsan doğru ahire gider. <gülüyor> İnsanların akılları kuşların kanatları gibidir. Ancak tavun, tavuk şahin gibi yükseklerde uçamaz. Sen diyor şahin ol. Tavuk olma. Şey. Bürgühane eee hasta pervaz ne -nice, istiyor orada? Diyor ev kuşu yani tavuk diyor kanadı var ama uçamaz diyor. Öyle. Gün Güneşi, ışığı güneşin varlığına yeterince şahittir. Lakin gölge de güneşin varlığına şahittir. Bir yerde gölge varsa o da diyor güneşin güneşin olmadığı yerde gölge de olmaz. Mal tohumdur. Onu çorak yere ekme sakın. Bereketli yere, Allah yoluna harca oradan büyük mahsuller alırsın. Tıpkı şey gibi. İşte bu dünyada diyoruz ki Allah bire bin sevap verecek, bize çok geliyor, yani milyon sevap verecek falan. Sanki şeymiş gibi, sen bu dünyada görüyorsun onu zaten. Bir erik şeklinden bir erik ağaca yakıyorsun, sana kırk sene binlerce meyve veriyor, milyonlarca say bakalım. Bir zeytin ağacının dikildiği günden 200 sene boyunca verdiği taneleri hesap et bakalım, kaç milyar yapıyor. Allah sana bu dünyada gösteriyor onu. Buradakine akıl ermiyor, ördekini hiç zaten kabul etmiyor. Allah her yerde Allah'tır. Burada da bire binlerce veriyor, milyonlarca veriyor. Ahirette de binlerce, milyonlarca verir. Bir çekirdekten incir, bir küçük hatta incir çekirdeği, en küçük çekirdeklerden bir tanesi. Hoca bir incir ağacı oluyor. Yıllarca sana o her sene, Binlerce şey, portakal öyle, eriyor öyle, armut öyle, elma öyle. Allah sana bu dünyada gösteriyor, bire bin nasıl verilir? Evet. Mal tohumdur, onu çorak yere etme sakın. Aksi halde yol kesen haydudun eline silah vermiş olursun. Yanlış yere harcarsan malı diyor. Men e'ane zalimen sallatallahu aleyhi diyor Peygamber Efendimiz. Kim bir zalime yardım ederse, o zalimi onun başına bela eder. Kendisine yardım edene bela eder. Bela olur mu? şey zalim. Onun için dostun yüzü can aynasıdır. Hoflayıp puflayıp onu buğulandırma. Sonra ayna seni sana göstermez olur. Dosta öf, püf böyle de denmez. Babaya, anaya da denmez. Öf bile demeyin diyor. Açık söylüyor. O diyor dost yüzü ayna gibidir. Öf dediğin zaman buğulanır. Sen kendini de göremezsin. O zaman ayna şey iş, iş görmez hale gelir. Yani şey olmayın yani öfkeli böyle şey kendi düğme. <gülüyor> Toprak dostu olan bahara kavuşunca coşar. Çiçekler açar. Sen topraktan daha aşağı değilsin. Öyleyse nimet kıymeti bil. Bu çok enteresandır. Buna uzundur mesnevide bu bölüm. Diyor ki Hazreti Mevlana, toprağın şükrüne bakın diyor. Yağmur yağıyor, hemen arkasından toprak harekete geçer. Çimenler, çayırlar, çiçekler açar. İşte o çiçekler diyor, toprak şükür bayramı yapıyor. O çiçekler de toprağın giyindiği bayramlıklardır diyor. Allah'a böyle şükreder, toprak diyor. E sen de topraktan yaratıldın ama sen toprak kadar şükretmeyi bilmiyorsun diyor. Her nimet şükrü gerektirir. Allah bize şükür ehlinden, şükür ehlinden eylesin. Bizleri dualarımızı, dileklerimizi kabul eylesin. Tekrar üç aylarımız mübarek olsun. Yine ayın galiba şeyinde, on yedisinde midir? Salı günü, önümüzdeki ay on yine dersimiz var. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Lillahil Fatiha. Aspamı kina ido